Evet, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babın ı Fil Mesih Ale'l-Kuffeyni Mesih konusunda Tirmizi şu hadisi naklediyor. Bu hadis Cerir bin Abdullah'tan gelen bir rivayet. Hocası Hennat'tan, o da Vekih'den, o da Ameş'ten, Ameş İbrahim'den, İbrahim'de Heman bin El-Haris'ten naklediyor. Heman bin El-Haris cenab Abdullah'ın küçük abdest yaptığını daha sonra da abdest alıp mesli üzerine mes ettiğine dair bir rivayeti naklediyor. Tabi cenab Abdullah abdest alıp mesli üzerine mes yapınca kendisine fekile lehu denildi ki etef haza sen böyle mi yapıyorsun? Yani sen abdesti böyle mi alıyorsun? diye tabi hayretle soruyorlar. Bunun üzerine cenab Abdullah yemne on bana mani olan nedir ki diye karşılık veriyor vekat Ratulsullah Sallallahu aleyhi ve sellemy Alihu Hz Peygamberi böyle yaparken görmüştüm diyerek e, bu şekilde karşılık veriyor aley İbrahim buradaki İbrahim dediği e, serte geçen İbrahimdir Okanı ycı bu hadi cerrir cerden hadis hadis e, kimin e, İbrahim'in arkadaşlarının, daha doğrusu talebelerinin hoşuna giderdi. Çünkü, لَيَنَّ إِسْلَامَهُ Çünkü onun Müslüman olması, كَانَ بَعْدَرِ نُزُّ الْمَاِدَ Maide suresinin hazır olmasından sonraydı. Köşeli parantez içerisindeki ifade, başkanı üstadığı, هَذَا قَوْلِ İbrahim, yani كَانَ يَوْجُبُهُمْ ifadesi هَمَّا bin الْحَارِسِ e ait değil, İbrahim'e ait olduğu belirtilmiş oluyor. Timizi bu hadisi nakletikten sonra yani bab başına uygun olarak e, cenizden gelen hadisi nakletikten sonra bu konuyla alakalı yani messel üzerine mesil konusunda başka hangi sahabi ravilerin e, naklettiğine dair burada bir bilgi vermektedir. Gale ve filbabi an demiştik ki ve filbabi an filan diyerek e, bir konuyla alakalı gelen yani farklı rivay e, farklı sahabi ravilerin e, nakledilmişse, o sahabi ravilerin isimlerini zikreder demiştik. Burada da Vefil abi bu konuyla alakalı olarak da Hz Ömer'den, Ali'den, ve Belmugıyra, Bilal, Sa'd bin Ebi Vakkas, e, Eba Eyyub Elhansari, Selman Farisi, Büreyde, e, Amr bin Ümeyye, Enes bin Malik, Sehil bin Sa'd, Yala bin Mürre, Ubade bin Essamit, Üsame bin Çelik, Ebi İmame, Cabir e, Hicabi bin Abdullah, Hüsame bin Zeyd ve e, burada farklı okunuşuyla e, ilgili farklı okunuşla alakalı bir e, köşeli parantez içerisinde bir bilgi var. i̇bn Ubade ya da i̇bn Imare İmare şeklinde geçen bir kayıt var ve Übey e, Umare şeklinde bir kayıt düşünmüştür. Dolayısıyla burada Tirmizi ve Filbabi Am filan diyerek bu konuyla alakalı gelen farklı eee sahabe ravilerden kimlerden geldiyse onların isimlerini zikretmektedir. Galabü İsa eee firmizi bir hadisi bir hadisle ilgili ya da e, hadisin kendisiyle alakalı bir açıklama yapacağı zaman e, künyesiyle Galabü İsa derek e, görüşünü belirtir. Burada ne yapıyor? Ve hadis ceririn, yani cerir hadisi burada niye cerir ifadesini kullanıyor? Çünkü bu konuyla alakalı şu sahabi ravilerden de nakiller gelmiş. Yukarıda zikrettiği cerir rivayetinin e, sıhhat yönüyle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor. Hadis-ün sahihun. Bu hadis bir e, tarihten hasen, bir başka tarihten ise sahihtir diyerek hadis hakkındaki hükmü ifade etmiş oluyor. Evet. Şimdi diğer 94 numaraya geçmeden önce size bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. Burada geçen dipnotlar önemli. Özellikle açıklama tarzındaki dipnotları okumanız gerekiyor. Elbette Arapça konusunda bir sıkıntımız olabilir. Ancak bunu e, dediğim gibi muhakkak geliştirmeniz gerekiyor. Mesela burada diyor ki üç tip notla. Burada ne diyordu? Lene Islamuhu Ciri bin Abdullahın Müslüman olması kane ba'den uziril maide. Maide suresinin nazil olmasından sonra olmuştu. Dolayısıyla da e, bu konuyla ilgili olarak da el Hadisera wa ashabul Kutubisitte. Kutubisitte ashab dediği Kutubisitte imamları. Ee, bu hadiste rivayet etmişlerdir. Yani bu işte bu hadisin diğer hadis kaynaklarında da geçtiğini gösteriyor. Ve suretul maide min evahiri ma nüzre mine'l-Kur'an Kur'an'ın nazil olan e, son ayetlerindendir. Nazil olan yani maide suresinin son ayetlerindendir. Abdest ayeti vakile inli inni cerir esnemesene aşratın burada e, ceririn müslüman olduğu tarih olarak da Hicret'in 10. senesi olarak belirtilmektedir. Türkçe'sini boş verin ben Arapçasından bahsediyorum. Bakın şimdi buradaki verilen bilgi şu. Bu rivayet Ashab-ı i Sitte, imamlar tarafından nakledilmiş. Ve burada geçen e, Baden i Maide derken de Maide Suresi'nde geçen, e, Maide Suresi'nin son ayetlerinden olan Vudu ayeti İza kumtum ile salatü fâsı ve şeklinde başlayan ayet-i kerime. Burada ayrıca ilave bir bilgi var. E, Cerir'in Müslüman olduğu tarih olarak da yaklaşık olarak Hicretin 10. senesi. Yani e, ya hicretin 10. senesinde ya da e, ona yakın bir e, dönemde e, ne yapmış? Müslüman olmuş. Bunun anlamı nedir? Şimdi hemen e, kendiliğinden hemen şu soruyu sormamız lazım. Peki Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etti? Hicri olarak. Hicri, hicri. 10-11 civarında yani bu demektir ki Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in ifade etmesinde kısa bir süre önce Müslüman olmuş. <gülüyor> Dolayısıyla da burada e, cenab bin Abdullah'ın Müslüman olduğu tarihte 3 aşağı 5 yukarı ııı e, e, en azından kafamızda yer etmiş olacak. Peki Sûre Tür Maidefiha Tür Vudu fakat ashab Mesud. Şimdi burada şu bilgi var. Übün Mesud, yani Abdullah Übün Mesud'un asabı. Yüce buhum, haberu haza. Yine Übün Mesud'un öğrencileri, öğrencileri bu konuda da yine ceririn. Ceriden gelen rivayetin e, elbette hoşlarına gidermiş. Niçin? Li'ennehu çünkü levkane kablen nuzul-i ayetil vudu abdest ayetinden önce olsaydı. Yani ne? Bakınız li'ennehu levkane olsaydı kablen nuzul ayetil vudu abdest ayetinden abdest ayeti nazil olmasından önce olsaydı ne? Celir'in uygulaması. Peki Cerir ne yaptı? Abdest aldıktan sonra ayaklarını yıkamak yerine mes, ayağında mes olduğu halde messini çıkartmadan mestini mest ediyor. Olsaydı lehtemene ennel mesha alel hufeyni. Dolayısıyla messel üzerine mesih meselesi mensuhum bil emri bi gasdediricleyni. Dolayısıyla ayetil maide, maide ayetinde geçin. Maide suresindeki ilgili ayete geçen ayakların yıkanması ile ilgili emirle ne olurdu? Mensuh. Yani neshedilmiş. Yani hükmü ortadan kaldırılmış olurdu. Ama e, şimdi böyle bir gerekçe istersek ortadan kalkıyor. vema amma fiyaluhu ba'de nuzuliha dolayısıyla bu ayetin, abdest ayetin nazil olmasından sonra bu eylemi gerçekleştirmiş olması, yani bu fiili yapmış olması mesle üzerine meslih yapmış olması yedillü ala ennehum mufessirun muhassisun muhassisun leha. Dolayısıyla ilgili ayeti ne yapmış oluyor? Tefsir etmiş oluyor. Ya da ilgili ayette geçen hükmü tahsis etmiş oluyor. Şeklinde bir e, hüküm ya da bir anlayış ortaya çıkmış oluyor. Herhalde burası anlaşılmıştır. Yani niçin e, Abdullah Mesud'un ya da başkalarının e, Abdullah Mesud'un arkadaşlarına ya da başka ifade öğrencilerin hoşuna gidiyordu? Çünkü burada geçen Abdullah ı e, Abdullah'ın Müslüman olması Hazreti e, şeyden sonra Abdest Ayet'in nazil olmasından sonra şimdi şöyle bir gerekçe ortaya çıkacaktı. Eğer ben Ates e, ayetin Hazir olduktan sonra Müslüman oldum dediği için <gülüyor> o zaman demek ki e, Ates ayetinden önce ya yani Ates ayetin gelmesiyle bu hüküm ortadan kalkmıştı denilecekti ancak böyle bir hüküm ortadan e, kalkmadığı e, aç, açık bir şekilde ortaya e, çıkmış oluyor. Evet bu bir e, ilgili tip notları. E, Tekrar bir yanına mı gözden geçirin, yani bu tip notlara muhakkak bakmanız gerekiyor. <gülüyor> evet, ilgili ayeti dedik ki, Tirmezi ilgili hadisinin farklı tariklerini, farklı metinler varsa o metinlerde açıkça ifade eder. ve yurva Anşehir bin Havşep. Şimdi farklı bir kanaldan, yani farklı bir tarikten gelen bir rivayet var. İlgili e, ilgili rivayetin farklı bir versiyonu, farklı bir tarikki. O da Şehir bin Havşep yani e, senete geçen farklı bir ravi'den dolayı. Diyor ki Ra'itü Cerir bin Abdullah, yukarıda e, kimdi? Yuk yukarıda Hemman bin El-Haris nakletmişti. Kimden? Cerir Cer bin Abdullah'ın uygulamasını yani gördüğü bir uygulamayı nakletmiş. Burada da Şehir bin Havşep isimli kişi Cerir bin Abdullah'ın uygulamasını nakletiyor. Rayitu Cerir bin Abdullah, Tavatta abdest aldı ve mesaha ala hufeyhi. Bu konuda kendisine dedim ki dedim ki derken tabii kısa geçilmiş buradaki ifade. Yani sen bunun için böyle yaptın dercesine fakale cenab bin Abdullah da şöyle demiş. Ra'itun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tevatta ve mesaha ala khufeyhi. Faqult ona şöyle dedim diyor. Eqbel el Maide en ba'del Maide. Yani sen bunu gördün de bunu Maiden Suresinin nazir olmadan önce mi gördün, sonra mı gördün diye sorunca Cerrah bin Abdullah da şöyle demiş: "Fakale ma esmto illa badel maiden. Ben Maiden Suresinin nazir olduktan sonra Müslüman oldum" şeklinde bir kayıtlama getirmiş oluyor. Ilgili rivayetin e, tam senedi Hattesina bize alık'e bu rivayeti Kutaybe Hattesina Khaled bin Ziyad ettirmedi, An Mukatir bin Hayyan, An Şehir bin Harşep, Anceri şeklinde senedinde yani rivayetin sonunda yani metnin sonunda rivayetin senedinde zikretmiş oluyor. Şimdi sadece yukarıdaki metninde iktifa edilmiş olsaydı, bakın sadece yukarıdaki yani ee, şeyin e, Halis'in nakletmiş olduğu rivayeti yetinmiş olsaydı bu kadar bir bilgiyle yetinilecekti. Ancak Şehir bin Havşet'ten gelen rivayette de desteklenince rivayetin açılımı, rivayetlerin anlaşılması gereken halise biraz daha açık ve net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Kusura kalmıyor. Daha hastalığı tam olarak üstüne atamadığım için böyle aksaklıklar oluyor. Ve varava bakiye an İbrahim bin etem an Mukatil bin Hayyan, an Şeyh bin Havşef, an Cerir. Yine yukarıdaki rivayet farklı bir kanaldan da e, zikredildiğini sadece senede zikretmek sürediyle e, Tirmizi'yi vermiş oluyor. Evet. Şimdi burada e, Tirmizi şöyle bir görüş beyan ediyor. Haza hadisun Mufessirun. Bu hadis tefsir eden, açıklayan bir hadistir. Neyi açıklıyor? Vudu ayetini. Bazı zaman اَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ Çünkü mes e, mester üzerine Mesih kabul etmeyenlerden bir kısmı ya da birisi teevvele şöyle yorum yapardı Enne meshan yapmıştı Enne meshan nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem alel kuffeyni Resul-i Ekrem'in üzerine mesih yapması na dair bilgi kâne qable nuzul maide maide suresi nazil olmadan önceydi şeklinde bir yorum yapmıştı ve Zikra Cerir fi hadisihi dolayısıyla Cerir de hadisinde ennehu rannabiyye sallallahu aleyhi ve sellem mesah alel kufeyni ba'de nuzul mayde halbuki bu ne yapmış oldu eee hadisinde ya yani nakretti haberde Hazreti Peygamberi mesele üzerine meshi eee Maide suresinin nazi olduktan sonra yaptığını gördüğünü ifade etmiş olmaktadır. İşte Celir'in bu ifadesi yani Maide suresi nazil olduktan sonra gördüğünü belirtmiş olması ilgili ayeti dolayısıyla ne yapmış oluyor? Tefsir etmiş oluyor. Evet burada görüldüğü gibi Tirmizi ilgili konuyla alakalı bir rivayeti naklediyor. İlgili rivayetin farklı bir tarihi varsa onu muhakkak belirtiyor. Hadisi açıklanması gereken hususlar varsa onu ifade ediyor. Aynı bir hadisinin hangi sahabi ravilerden aynı zamanda nakledildiğini ifade ediyor. Ve hadisin e, Kur'an'la bağlantısı açısından bir durumu varsa da bunu açıkça da e, belirtmiş oluyor. Şimdi bu en azından şu ana kadar Buhari'den okudunuz, Müslim'den okudunuz, bir de Tirmizi'den okudunuz. Dolayısıyla üç arasında bir farklılığın olduğunu da böylece fark etmiş oldunuz. Bununla da özellikle şunu sizin bizzat görmenizi istedim. Yani Çünkü bu hemen hemen pek çok fakültede maalesef gerçekleştirilmiyor. Orijinalinden okutunmadığı için Sistem yönüyle ya da tasnif sistemi yönüyle böyle bir mukayese durumu olmadığından dolayı insanımız ya da bu konuda biraz uzman olacak olan insanlar temizle nasıl ve ne şekilde okunacağını nasıl bir mukayese sistemini gerçekleştireceğini çok da farkında olmayabiliyorlar. Şimdi tabi bunları okurken biraz önce de belirtmiştim mümkün mertebe dipnotlara bakmakta fayda var tip notlarda gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu size daha ufuk açıcı bilgiler tip notlarda da yer alacaktır. Evet, ikinci konumuz yani daha sonraki bab başına gelince Bab-ül Mesih alel-Kuffeyni lil-Müsafiri vel-Mukimi Burada Bab başlığı gayet açık ve net. Yani konu başlığı Meser üzerinde Mesih'in misafir için yani seferi olan için ve mukim için süresine dair bir konu başlığı açılmış. Bu konuyla ilgili olarak da Tirmizi şu hadisi zikrediyor. Yani esas aldığı başlangıçta zikrediği hadis şu. Haddes Sena Kuteybe Haddes Sena Ebu Avane An Said bin Mesruk, an İbrahim et Temi, an Amr bin Meymun. Bu ömer değil aslında Amr bin Meymun olacak. An Ebi Abdullah el Cedeli, an Huzeyme bin Sabit, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Enhu su'ila anil mes'i alel khufeyni." "Kale lil musafiri salasetun vel muqimi Evet, Evet. Hocası Kuteybe'den, Kuteybe bin Said aynı zamanda Buhari'nin de hocasıdır. Müslim'in de hocasıdır. E, Hattesana o Ebu Avane'den, o da Said bin Mesruhtan, o da İbrahim Etteymi'den, o da Amur bin Meymun'dan, o da Ebu Abdullah Elcedeli'den, o da Kuzeymi bin Sabit'ten, o da Hazreti Peygamber'den naklediyor. Ennehu suylu anil mesih alel kuffeyni. Tabi burada kısa e, açıklamalar yani kısa bilgi verilmiş, ne sorulmuş Hazreti Peygamber'e, e? Mesler üzerinde Mesih konusunda soruldu. Soruldu da ne soruldu, nesi soruldu? Sorusunu cevaba e, binaen söyleyeceğiz. Yani velil misafirin, sefersetin, velil mukim'i Yani seferi olan için, yani misafir için üç gün, mukim olan için, yani seferi olman için ise bir gün şeklindeki cevabına istinaden şu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Hazreti Peygamber'e mesle üzerine mesin süresi soruldu, müddeti soruldu şeklinde anlamamız icap ediyor. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuş, misafir için üç gün, bu kim için bir gün demiş. Tabi burada ifade ve beyanlar mümkün mertebe burada kısa verilmiştir. Ayrıntılı olarak Hazreti Peygamber'e nasıl ve şekilde hitap edildiği bakınız, Hazreti Peygamber'e nasıl ve şekilde hitap edildiği, hangi olay üzerine bunun söylendiği ya da e, belirtildiği, kaç kişinin sorduğu ya da sorul, e, bir kişi mi sordu, birden fazla kişi mi sordu ya da kim sordu, burada açık ve net değil. Ama burada önemli olan husus şu, e, ilgili rivayette sürenin, sürenin e, belirtilmiş olması, Hazreti Peygamber tarafından belirtilmiş olmasıdır. Şimdi burada ne var? Demek ki e, hadisin zahirinden net bir şekilde şu anlaşılıyor. Seferi olan için mesler üzerinde 3 gün. E, mukim olan için yani seferi olmayan için ise 1 gün şeklinde. Tabi bu 1 gün deyince ne anlaşılıyor? Yani gündüz mü? Gece gündüz mü? 3 gün deyince sadece 3 gündüz mü? Yoksa bunun içerisinde gece de var mı? bu konuda açık ve net bir bilgi rivayette yer almamakta. Şimdi hadisin sıhati ile alakalı, yani hadisin senedinin sıhati ile alakalı e, durumu burada tirimizi şu şekilde ifade ediyor. Yani kendisinde değil doğrudan bir başka hadis münkeatine dayandırarak Medükire an Yahya bin ma'in. إنه صحّ هذا حديث خزيمة بن ثابت في Yahya bin Mainden nakde nakledildiğine göre o sahha sahih kabul etti. Neyi hadi ise bin Sabit yani Kuzemi e, bin Sabit şimdi sahabiden gelen rivayetin hangi konuda film Mesih konusunda yani mesel üzerine mesih. Tabi mesel üzerine mesih e, misafir için üç gün bu kim için bir gün olduğuna dair rivayetin senedini e, Yahya bin Ma'in ne yapmış? Sahih kabul etmiş. Dolayısıyla ondan naklen yani Yahya bin Ma'in'den naklen tirmezi bu hadisin e, sahih olduğunu belirtmiş oluyor. Şimdi zaman zaman e, şeye bakın demiştim ben. Yani dipnotlara bakarsanız mesela 2 nol dipnotta diyor ki H kezafi fi e, B ve fi ha şimdi burada yer alan şu ha ifadesi ya da B ifadesi bunlar e, Ahmet Muhammed Şakir tarafından e, neşredilen nüsanın farklı yazma eserlerle farklı Nüshan'la karşılaştırılması yapılarak Farklı nüshalarda farklı ifade ya da beyanlar geçmişse bunlar dipnotta belirtir. Peki bunların hangi nüshal olduğunu ne de anlayacaksınız? Ee, bu Şimdi e, kitabın başında Bakınız Burada mesela bulak nüshasıyla mukayese edilmiş. B e, işte şu nüshal H, sin, h, k gibi bunun farklı nüsalar var. Bu nüsalarla karşılaştırılarak, aşırına <gülüyor> e ila iktifahı, ihtilafi, iktifahı ha, fitalik. Dolayısıyla burada farklı olan, farklı olan e ifade ya da beyanlara e işaret etmek için de bu rumuzları kullanmış. Şimdi siz dipnota baktığınız zaman. Bu gibi e, kitaplarda dipnotlara baktığınız zaman orada sadece sadece rumuzlar verilir. O rumuzların e, ne anlama geldiğini kitabın başında e, bizzat muhakkik tarafından ya da naşir tarafından ifade edilmiş olur. Oradan anlarsınız. Şimdi peki bunu niye göstermiş oldum? Bunu şundan dolayı. Mesela şu kanaldan e, gelen rivayette bakıyoruz iki nolu. Yani her gezafi şimdi şunlüsalarda fefiha li'l-musafiri selasetu eyyam. Mesela şu b ve h'nın geçtiği nüsalarda orada nasıl geçmekteymiş bakınız. Burada nasıl geçiyor? Selasetün. Değil mi? Sadece 3 diye geçiyor. Gün mü, gece mi belli değil. Ama burada nasıl geçmekte? Buralarda li'l-musafiri selasetu eyyam. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً Burada gör, görüldüğü üzere mukim ifadesi sonra yevim sadece yevim olarak geçiyor. Ama şu nüshalarda ise yevmen ve leyleten ifadesi geçmiş. Peki H ve e, K'nin yer aldığı nüshalar yani yukarıda ifade ediliyor. Burada nasıl zikredilmiş? لِلْمُسَافِرِ سَلَاسُونَ Bakınız arkadaşlar lafızlar da değişiyor. Görüyorsunuz değil mi? لِلْمُسَافِرِ سَلَاسُونَ Vallı Müqim'i yuman. Fi nüschağında kaf, fi müsafir səlasan, Dolayısıyla hem irab olarak, hem kelime farklılığı olarak ya da e, izafet terkibi vesaire birtakım sıfatlarla farklılığın olduğunu görüyorsun. Ha, mana itibariyle çok fazla bir değişiklik yok ama şunu farkına varalım, varalım biz. Ee, nakledilen bir rivayet farklı nüsalarla karşılaştırıldığı takdirde dahi. ...bir farklılık varsa... ...farklı senetlerle gelen... ...farklı tarihlerle gelen rivayetler arasında... ...farklı olma ihtimali... ...yani gerek lafız değişikliği... ...gerekse manaya tesir eden lafız değişiklerin ...olma ihtimali de... ...her zaman vardır. Bu ihtimali daima... ...göz önünde bulundurarak... ...tek bir hadis üzerinden... ...bunu sık sık vurguluyorum... ...tek bir rivayet üzerinden... ...kesin ya da kati bir hükme varmak... ...her zaman isabetli olmayabilir... Olamadığı için de bizim yapmamız gereken şey hadis araştırma usul ve yöntemini dikkate alarak bunun e, ne çerçevede isabetli olup olmadığını bizzat görmemiz gerekiyor. Evet hadis sıhhat açısından bakıldığı zaman e, Yahya bin Main vasıtasıyla bu hadisinin sahih olduğu gözükmüş oluyor. burada Ebu Abdullah el Cedeli, burada zaman zaman e, ravilerin isimleri ya da künyeleriyle ilgili bazı açıklamalar yer alır. Ebu Abdullah el Cedeli ismihu e, At bin Abd ve Yugalu Abdurrahman bin Abd. Burada yani rical kitaplarından, tabaka kitaplarından e, e, bu kişi araştıracaksanız bu isim üzerine araştırın diyerek okuyucu bu noktada bilgilendirilmiş oluyor. <Gülüyor> Yine kendisinin varmış olduğu hüküm de şu. İlgili rivayet bir tarihten hasen bir başka tarihten de sahihtir diyerek bunu ifade etmiş oluyor. Peki bu konuyla alakalı yani misafir için 3 gün e, mukim için 1 gün ya da 1 gün 1 gece 3 gün 3 gece olduğuna dair bilgi e, başı hangi sahabi raviler nakletmiş fe <gülüyor> filbabi an aliyyin Ebu Bekre, Ebu, Ebu Hireyre, Safan bin Asal, Avf bin Malik, İbni Ömer ve Cerir isimli diğer sahabiler de e, bu konuda nakillerde bulunmuşlar. Burada gördüğünüz gibi e, size sadece hadisi vermekle yetinmiyor. Hadisin, verdikten sonra hadisin sıhhati hakkında bir, acaba bu hadis sahih mi? Sorusuna karşılık kendisi açısından bu hadisin işte hem Hasan olduğunu bir tarikinin Hasan olduğunu bir başka tarikinin de sayı olduğunu söylemek suretiyle kafanızdaki soruyu en azından geçici e, bir geçici süreci çerçevesinde ortadan kaldırmış oluyor. Yine akla gelebilecek olan acaba bu konuda başka hangi sahabî raviyle naklettiği sorusuna karşılık olarak da yine hangi sahabî raviyelerden geldiğini de burada belirtmiş oluyor. Bu, bu sebeple e, hadisin e, tabii fıkhi e, durumu ile alakalı olarak da genellikle en sonunda e, böyle bir açıklamada bulunacaktır. Evet yine dipnotlarda nüstalarda geçen farklılıklar işaret edilmekte. Oralarda sizlere bakarsınız. Evet yukarıda geçen rivayetin farklı bir tarihi yine şu şekilde verilmiş hattesena hennat, hattesena an bin ibn bin Hubeiş, an Safan bin Alsal. Yani bu da Safan bin Alsal'dan naklediliyor. "Kale kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem murna, iza en ve liyaliyihinna illa min jannatin, min ve bevelin benevim." Safan bin Alsal'dan gelen rivayette. Hz. Peygamber'in şöyle uygulama yaptığını söylüyor. Burada doğrudan bir kavli bir durum değil, fiili bir duruma işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize emrederdi. Bakınız, emrederdi. Dolayısıyla burada bir uygulamadan var. Bu aynı zamanda hadisin merfu olduğuna işaret ediyor. İzâkünnâ sefren, yani seferde olduğumuz zaman ''Ella nenziya hifafena'' ''Meslerimizi çıkartmamamızı söyler, emrederdi.'' Süre itibariyle ''Selaset-e-yyam'' ve ''Leyâliyehünne'' ''Üç gün, üç gece çıkartmamamızı emrederdi.'' Illa min cenab ''Cünüplük durumu hariç'' Yani cünüplük durumu hariç Hazreti Peygamber üç gün, üç gece ''Meslerimizi çıkartmamamızı emrederdi.'' ''Seferde olduğumuz zaman.'' وَلَكِمْ ve قَائِتٍ ve وَنَوْمٍ Büyük abdest, küçük abdest ya da uykudan dolayı değil. Yani ondan dolayı değil. Dolayısıyla burada Safham bin Asr'dan gelen rivayeti e, rivayette seferde 3 gün 3 gece olduğuna dair e, bir ifadeyi Hazreti Peygamber seferdeyken 3 gün 3 gece olduğuna dair bir uygulamayı da e, nakletmiş oluyor. Evet ilgili rivayet konusunda, Gal Abu ise Hazr Hadisun Hasanın sahihun. Yine burada mürekkep bir ifade kullanıyor. Bir, tarikin birisine Hasan, bir başka tarikindeyse sahih olduğunu ifade etmiş oluyor. Bakat Raval Hakem bin Utbe, Uteibe ve Hammat bin İbrahim Ednakhayi, An Ebi Abdullah el Cediri, An bin Sabit playasihun. Şimdi şu kanaldan gelen. şimdi Lütfen buraya dikkat. Tabi burada Katılım sayısı biraz önce 57, 38'e düştü. Mümkün mertebe destek takibi olursa daha iyi olur. Tabii en azından şu an itibariyle olmasa bile daha sonradan da takip etme imkanına sahipseniz ki sahipsinizdir. Buna da muhakkak dikkat edin. Şimdi şu tarihten gelmişse şayet bu rivayet ki bunu da açıkça belirtiyor. Koval Hakem Mutayibe ve Hammat An İbrahim el Nakayi, An Ebi Abdillah el Cedeli, An Kuzey el Sabit eğer bu rivayet şu kanaldan gelmişse bu kanal nedir? Velayesi hu sahih değildir. Yani bu rivayetin şu senette gelmiş olan hali sahih değildir diyor. Buna destek olarak da Kale Alibin el Medini, Alibin el Medini demiş ki. Bakalım çıkart, çıkartabilecek misiniz meseleyi. Gale Yahya bin Said. Yine Yahya bin Said el-Kattan. Önemli hadis münakitlerinin başında yer alır. Şimdi e, Yahya iki bizim arasında, hadis münakitleri arasında iki tane Yahya'mız var. Meşhur olan. Biri Yahya bin Ma'in, biri Yahya bin Said el-Kattan. İki tane eee Süfyanımız var. Hadis mekiplerinin meşhur olanları söylüyorum tabii. Süfyan bin Uyeyne, Süfyan bin e, Süfyan es sevri Şimdi burada da Yahya bin Saîd'den naklediyor. Yahya bin Saîd de Şube'den nakletmiş. Bütün hadis mekiplerinin deyim yönelse babasıdır Şube. O demiş ki lem yesma. Şimdi lütfen e, senade bakalım. Burada senette kim geçiyor? Hakem bin Uteybe Hammad her ikisi kimden almış? İbrahim En-Nekai'den almış gözüküyor. O da Ebu Abdullah El-Cedeli'den, almış. Diyor ki: "Lem yesma İbrahim en, İbrahim en Şimdi buradaki senede baktığımız zaman İbrahim En-Nekai'nin Ebu Abdullah El-Cedeli'den doğrudan hadis naklettiğini biz anlıyoruz, değil mi? Yani senedin zahirine bakıldığı zaman böyle bir görüntü var. Şube demiş ki: İbrahim en-Nakayi' min Ebu Abdullah hadis el Ancak İbrahim en-Nakayi' Ebu Abdullah el-Cedeli'den mes hadisini işitmemiştir. Yani bu demektir ki arada bir inkıta vardır. Yani İbrahim en-Nakayi' ile Ebu Abdullah el-Cedeli arasında esasında birisinin olması gerekir. Peki burada sahih değildir ifadesinin gerekçesi ne olmuş oluyor? Hadisin isnadının ne olması? kopuk olması esnada kopuk olduğu için senede kopuk olduğu için bu rivayet sahih değildir <gülüyor> <gülüyor> peki gerçekten de öyle mi şimdi e, şube İbrahim Ennekay'ın Ebu Abdullah Eccedeli'den hadisi içmediğini söylemesi yeterli bir e, gerekçe midir Tirmizi bununla da yetinmiyor Başka bir delil daha getiriyor. Vekale Zayide An-Mansur Mansur isimli bir raviden Firdakil'de bulunuyor. Kuna fiye hocreti İbrahim et Şimdi tabi senette İbrahim isimleri geçiyor. İbrahim en var, İbrahim et-Teymi var. Bazen isim e, isimler aynı olmakla beraber nismeleri farklı olan ravilerde bazen e, hem duyanlar tarafından yani e, Başka raviler tarafından karıştırılmış olabilir. Ya da başkaları o şekilde algılamış olabilir. Esasında bu rivayetin şöyle olduğu ortaya çıkıyor. Zahide isimli ravi, Masur isimli ravi naklen şunu söylüyor. Masur demiş ki, günna fiye hucratı İbrahim et temmi İbrahim et-Temii'nin odasındaydık. Ve muana bizimle beraber şimdi burada bir İbrahim et temmi var mı? Var. Ve muana İbrahim et-Enneka'iyyü. Bizimle birlikte İbrahim en de vardı. Yani Mansur, Mansur'un yanında Mansur'un yanında İbrahim en var imiş. Kimin odasında? İbrahim et-Teymi'nin odasında. فَاَدَّسَنَا İbrahim et-Teymiyyû an Amr bin Meymun an Ebi Abdullah el ve tabi odadayken İbrahim et temmini yapmış Amr bin Meymun'dan o da Abdullah el-Cedeli'den e, naklen e, An-Huzeyme bin Sabit'ten, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil mes'i alel-kuffeyni Hazreti Peygamber'den mes'el üzerine mes'i konusunda hadis rivayetini işitmiş. İşte gerekçe burada. Gerekçe burada. Bakınız, sadece şu senede baktığınız zaman bu senetten siz İbrahim en-Nekai'nin Ebu Abdullah el-Cezeli'den hadis naklettiğine dair bir hükme varıyorsunuz. Ama bu, ama diyor, e, Tirmizi diyor ki, ancak diyor bu rivayet, yani bu rivayetin bu senette geliş kısmı sahih değildir. Yani bu senet sahih değildir. Niye? Bir, senette yer alan İbrahim en-Nekai'yi Ebu Abdullah el hadis hadisi işitmemiştir. İşitmediği için de İnkıtağı vardır. İnkıtağın olduğu yerde ne vardır? Zayıflık alameti vardır. Yani hadis zayıftır. Hadis bu tarikten zayıftır. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Hadis bu tarikle gelmişse zayıftır. Zaten zayıftır derken ya da sahiptir derken daima göz önünde bulundurulan, daima derken kahrekseriyetiyle göz önünde bulundurulan isnattır. Metin değil. Burada da isnat merkezli olarak, isnat olarak bu hadisin bu tarihte gelmiş olması zayıf olduğunu gösteriyor. Gerçekte aradaki inkıta dolayı var. Peki nasıl olmuş da bu bu şekilde şekle dönüşmüş? İşte İbrahim ile karıştırılmış. Esasında İbrahim ettemi yani İbrahim ennehayi doğrudan kimle alması gerekiyordu. Bakın arada iki kişi atlamış esasında. Kim atlamış? Hem İbrahim et-Temi'i atlamış hem de Amr bin Meymun'u atlamış. Doğrudan kendisi Abdullah Ebu Abdullah el cederiden nakletmiş oluyor. Görüldüğü gibi burada telmizi bize hadisin sıhati ile alakalı farklı tarihten gelmişse o farklı tarihi zikrediyor ve o hadisin sıhati ile alakalı da bilgi aktarmış oluyor. Gâle Muhammed bin, tabi farklı bir nüshada bin İsmail diye geçiyor. Bu Muhammed bin İsmail, el-Bukhari'dir. Ahsen-u şeyin fi hazel e, bâbi, bu konudaki en iyi, en sağlam, en iyi rivayet hadis-i bin asal e, el-muradi. E, yani bu konuda senet noktayı nazarından en güvenilebilecek olan en güvenilebilecek olan, senede en güvenilecek olan rivayet ise kimden geldiğini söylüyor. Safan bin Asal tarihiyle gelen rivayettir diyerek burada Buhari'nin bu konuyla ilgili görüşünü naklediyor. Gale Ebu Aysa, şimdi burada konuyla alakalı bir değerlendirmede bulunacak fıkhi yönden. Hangi yönü 3 gün 3 gece meselesi var ya. 3 gün 3 gece misafir için, 1 gün 1 gece mukim için. وَهَوَ قَوْلُ اَكْسَرِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّحَابِ النَّبِي سَلَى اللّٰهُ وَاَلْيَ وَسَلَمَ İşte sahabeden, tabiinden وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَحَةِ ondan sonra gelen fukuhadan da bu görüşe sahiptir. Yani üç gün, üç gece <gülüyor> mukim, için, mukim için ise bir gün bir gecedir. Evet. Süfyan-ı Sevri kimmiş Bunlar Süfyan-ı Sevri, İbn-i İbn Mübarek, Şafii, Ahmet bin Hamel, İsa'k bin Rahüye. Kali onlar şöyle bir fakir sonuca ulaşmışlar. Yemsah'ı'l-mukimu yevmen ve leyleten ve'l-müsafirü selasete eyyam Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece. Kali Ebu İsa, şimdi Pek çok fakir. Şimdi ekser ulema kelimesine bakınız. Şey, terkibine bakınız. Alimlerin çoğunluğu demek. Burada bu, bu şu anlama gelir. İttifak yok demektir. Ama alimlerin ekseriyeti, alimlerin ekseriyeti bu görüştedir. Bunun anlamı şu. Demek ki farklı görüşe sahip olanlar da var. Tirmizi bu konuda o farklı görüşe sahip olanları da bizzat belirtiyor. Kale Bo İsa, vakit ruvya an bazı bakınız farklı bir görüşe sahip olmakla beraber hitap ediş tarzına bakınız. Yani bu saygıya bakınız. Nedir o saygı? Farklı görüş olmakla beraber, onu karakter yönünden, şahıs yönünden ya da nezaket yönünden asla böyle bir saygısızlıkta bulunmuyor an bazı ehril ilim yani ehli ilimden birisi rivayet edildiğine göre e, ki onlar en lem yuqitu filmesi al alel kufeyini yani demek ki ilim ehlimden bazıları bazıları ne yapmışlar enhum lem yuqitu filmesi al alel kufeyini mesel üzerine mesele konusunda herhangi bir e, vakit ya da tayin vakit belirleme konusunda bir şey belirtmemiştir, bir tayin de bulunmamışlar. Yani şu üç gün üç gece olacak, misafir için üç gün üç gece, bu kim için <gülüyor> bir gün bir gece olacak şeklinde bir kayıtlamada bulunmamışlar. Bir vakit tayin etmemişlerdir diyor ki vehve kavlu malik bin enes. İşte o da malik, mesela onlardan bir tanesi de malik bin enes'tir. Bununla beraber bu farklı görüşü, bu ihtilaflı görüşü belirtmiş olmakla beraber kendi fıkhi görüşünü burada açıkça beyan etmiş oluyor. Kale Ebu o ve tevkitu halbuki vaktin belirtilmiş olması yani sürenin belirtilmiş olması nedir? esahı doğru olan yani esahı sahih olan budur diyerek kendi görüşünü bizzat belirtmiş oluyor. fakat katru ve hadis min safha min asal eden, min gayri hadisi asım yani yukarıda geçen Asım tarihiyle gelen tarikinin dışında da yine Safam bin Asrallar'ın da rivayetin nakledildiğini belirtmiş oluyor. Evet, burada şöyle bir sonuca varıyoruz. Şimdilik onu söyleyeyim. İlgili rivayete baktığımız zaman, yani rivayetleri sıralamasında, tertibinde, tasnifinde ve açıklamalarında hem Buhari'den tamamen farklı hem müslim'den tamamen farklı hem hadisçiliği daha fazla ön plana çıkartıyor hem fıkıhçiliği ön plana çıkartıyor ve e, okuyucunun en azından belli bir çerçevede dahi olsa anlayıp algılayabileceği ve onunla ki esas olan da budur. Esas olan da bu, budur Tirmizi için nedir? Mamulün bih olması yani hadisle bizzat amel edilmiş olması onun için e, esas olan budur. Dolayısıyla da bu konuda okuyucuyu kafasını çok fazla bulandırmadan açık ve net bir şekilde bir fıkul hadis yapmak suretiyle hem hadis yönünden okuyucuyu bilgilendiriyor hem fıkhı yönünden de o bilgilendirmeyi yapmak suretiyle hadise amel edilebilmenin yolunda bir nevi göstermiş oluyor. Dolayısıyla hem Buhari'den hem de Müslim'den bu çerçevede oldukça ayrıldığını, e, Tirmizi'nin ayrıldığını görmüş oluyoruz. Evet inşallah gelecek derse kaldığımız yerden e, devam ederiz. Ondan sonra bir, e, bir ders daha yapmamız lazım. Yani telafi olarak bir ders daha yapılması gerekiyor. E, sizin sınıf için, sizin şube için. Haftaya da ders var. Ondan sonraki haftaya zaten e, vizeleriniz başlamış oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde burada sona erdi. İnşallah e, faydalı olmuştur. Tekrar e, bu gerek videoyu takip et noktasında gerekse notları takip etme noktasında e, özen gösterirseniz gayret ederseniz daha fazla bilgilenme imkanına sahip olursunuz. Evet tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.